Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve ala rasulina muhammedin ve ala el muhammed <gülüyor> Vitir'de kunutla alakalı bir soru vardı. Vitir'de kunut nasıl yapılır diye. Bu konuda e, bazı ihtilaflar var. Bazı alimlerin görüşleri var. Bunu arkadaşlarla paylaşmak isterim. Cumhur'a göre, yani Hanefi'lerin dışında kalan mezheplere göre ve alimlere göre musibet için yapılan dua ve beddualar rukudan sonra yapılır. Yani onlar diyorlar ki musibet için yapılıyorsa hani başa bir musibet gelmiştir bunun defi için aynı Resulullah ve Sellem'in bir maun olayında yaptığı gibi yani bir ay boyunca küfür ehline isim isim veya müşriklere beddua etmesi gibi bu ruku'dan sonra yapılır cumhura göre ancak diyorlar ki sadece vitir duası yapacaksa yani vitirde Allah Resulü aleyhisselatü vesselamın Hasan radiyallahu anh öğrettiği Allah ehdini fi men hedeyt ve afini fi men afeyt ve tevelleni fi men tevelleyt yani bu duayı yapacaksa o zaman rükudan önce yapılır diyorlar <gülüyor> ancak bu ruku'dan önce yapılması Fatiha okudu, Zamm-ı Sure okudu, sonra Hanefilerin yaptığı gibi orada tekbiratül ihramı alır gibi yani raf-ı ya ellerini kaldırması, alimler bir ittifak diyorlar ki bu bid'attır. Yani orada tekbir getirmek, elleri kaldırmak bid'attır. Yani bugünkü Hanefiler bu konuda tek başına kalmıştır. Hem Cumhur'a muhalefet etmişlerdir, hem diğer alimler onların bid'ata e, bid düştüklerine ittifak etmişlerdir. Hatta İmam Evzai Rahimahullah şöyle bir şey söylüyor. Diyor ki tek başına kılınan namazda, yani kişi tek başına vitir kılıyorsa, bir imama tabi değilse, ellerin kaldırılmasını bid'at olarak görüyor ellerin kaldırılmasını, yani böyle dua eder gibi elleri kaldırmak, odan önce ve sonra bid'at olarak görüyor. Tek başına kılıyorsa ama bir imama tabi ise ve e, e, imama tabi olduğundan ötürü ellerini dua eder şekilde ellerini açabilir. Ancak tek başına kılıyorsa bu bid'attır diyor ve Adnan el-Ar'ur e, kendisine e, muvaffakat ediyor. İmam Elbani Allahın en büyük talebelerinden biri olan Adnan el-Ar'ur, kendisine İmam-ı Evzaiye muvafakat ediyor. Diyor ki, evet diyor, tek başına kılınan e, vitirde kunut okurken elleri açmak gerek rükûdan önce gerek rükûdan sonra bid'attır diyor. Ancak İmam-ı Elbani Rahimahullah diyor ki, tek başına kılınan namazlarda kişi tek başına kılınıyorsa ve kunut okuyacaksa, Ellerini bazen kaldırır, bazen kaldırmaz. Yani ellerini açarak tek başına kılıyorsa, ellerini dua eder şekilde bazen kaldırır, bazen kaldırmaz. Bu kıyamdan önce de böyle, kıyamdan sonra da böyle. Yani her zaman için açmaz diyor, ee, ellerini her zaman için kaldırmaz diyor, bazen kaldırır, bazen kaldırmaz. Yani bu kaldırmadan kastımız dua eder şekilde kaldırmaktır. İmama tabi değilse diyor İmam Elbani Rahimahullah... ...kişi tek başına kıldığı vitirde... ...kunut okumak istediği zaman... ...o zaman ellerini kaldırmaz. Nasıl ki Semihallahu limen hamide... ...Rabbena ve lekel hamd dedikten sonra ellerini salıyorsa... ...o zaman yine aynı şekilde ellerini açmaksızın bunu yapar. İsterse kıyamdan önce de yapacaksa... ...yine bazen ellerini dua şeklinde açar... ...bazen açmaz diyor İmam Elbani rahimullah. Ancak i̇mam Evza ile Adnala'l-Ar'ur diyorlar ki tek başına kılınan namazda el açmak bid'attır. Yine i̇mam Şafii Rahimahullah, vitir kunutunda diyor, vitir kunutundan kastı demin söylediğim Hasan radıyallahu anh'a öğrettiği kunutta, kişi tek başına namaz kılarsa diyor, bazen rükuudan önce bazen rükuudan sonra kunutu yapabilir diyor. Yani i̇mam Şafii Rahimahullah da i̇mam Elbani gibi söylüyor. Ancak i̇mam Elbani Rahimahullah el açmayı da bazen yapıp bazen yapmamayı söylüyor. Peki nasıl yapacak kıyamdan önce? Kıyamdan önce Fatiha'yı okudu, Zamm-ı Sure'yi okudu, arkasından kunut yapacak. Yani tekbir getirmeksizin Hanefilerin yaptığı gibi böyle bir bid'atı. Çünkü bunun hiçbir mesnedi yok, hiçbir delili yok. Bunu yapmaksızın ne yapacak? Kunut okuyacak. i̇mam Şafii Rahimahullah da diyor ki eğer kişi diyor vitirde kunut okumak istiyorsa ki biliyorsunuz Şafii'ler fecir namazında da kunut okunmasını vacip görürler. Ancak vitir namazı için diyor ki bunu eğer birisi yapacak olursa o zaman o zaman ee, rükudan önce veya rükudan sonra tek başına namaz kılıyorsa bu kişi ee, bazen rükordan önce bazen rükordan sonra yapabilir diyor. Ancak en racih olanı bedduada dua ve beddua yani böyle başa bir musibet geldiğinde veya topluma ümmete bir musibet geldiğinde rükordan sonra yapmak dua ettiği zaman da rükordan önce yapmaktır. Ancak her ikisi de sünnette delili vardır. Alimlerin bu konuyla ilgili söyledikleri bunlardır. Hanefilerin yaptığı, şu an yapılan bidattır. Ancak diğer alimler el açma konusunda rükudan önce ve sonra el açılmaz diyen i̇mam Evza ile e, Adnan el-Arûr rahimahullah e, bunların söyledikleri el açmakta bidat. Ancak i̇mam el Elbani ile e, i̇mam el Elbani diyor ki bazen rükudan önce ellerini açar, bazen açmaksızın dua eder. Bazen rükudan sonra ellerini açar, bazen açmaksızın dua eder. i̇mam Şafii Şafi rahimahullah Vitir'de hem kıyamda, yani rükudan önce hem de rükudan sonra yapılabileceğini, e, kunut yapılabileceğini söylüyor. Ancak Hanefilerin söylediği gibi orada bir tekbir getirmek, e, rafi yapmak doğru değildir. Bu bidattır çünkü bunun hiçbir delili yoktur. E, i̇nşallah bu alimlerin sözlerini, görüşlerini dikkate alan kardeşler,